Soner Can. Müzikler... Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek. Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Kılıcı alan Ebu Dücane... Düşman saflarına doğru ilerlerken öyle bir alım ve çalımla yürüyordu ki onun bu yürüyüşünü arkadan seyreden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şunları söyleyecekti. Bu yürüyüş sadece bu gibi durumlarda olabilecek bir yürüyüştür. Yoksa normalde bu Allah'ın hoşnut olmadığı bir yürüyüştür. Sevinçten uçacak hale gelen Ebu Düccane, şiirler söyleyerek düşman saflarına dalmış, artık gözlerden kaybolmuş üzereydi. Kılıcın kendisine değil de Ebu Düccane'ye verilme sebebini merak eden Hazreti Fübeyr de peşinden gidip düşman saflarına karışmıştı. Gözünün bir ucuyla da Ebu Düccane'yi takip ediyor. Önüne gelen kafirin temesini alıyor ve safları yara yara arkaya doğru ilerliyor. Kılıç körelip de kesmez hale gelince onu taşa çalıp yeniden biliyor ve yeniden yoluna devam ediyordu. Müşrikler arasında Müslümanlara çok zayiat verdiren bir adam vardı ve Ebu Dücane onunla da karşılaşmış, onun da işini bitirmişti. Artık Ebu Dücane, Efendimizin hedef gösterdiği nihai noktaya ulaşmak üzereydi. Zira safların en arkasındaki kadınların yanına kadar gelmişti. Karşısına onlar arasında kafirleri savaşa kışkırtan bir kadın dikili vermişti. Kılıcını kaldırdığı gibi başından aşağıya doğru indirecekti ki... ...Uhud meydanı Ebu Süfyan'ın hanımı Hind'in... İmdat! ...diye bağırmasıyla yakalandı. Ancak onun imdadına koşacak kimse yoktu... ...ve bir anda Ebu Düccan'a kaldırdığı kılıcı geri çekti ve... Allah Resulü'nün kılıcını... ''Kadının kanıyla kirletme.'' Düşüncesiyle geri çekildi. Ve elinde imkanı olduğu halde son darbeyi vurup da orada hindi öldürmedi. Uhud'daki ilk mübariz ve Müslümanlara meydan okuyan Talha İbn Ebi Talha yere düşüp de ölünce Kureyş'in sancağını aynı aileden diğer akrabaları kaldırıp taşımaya başlamışlardı. Sırayla bunlar Osman İbn Ebi Talha, Ebu Saad İbn Ebi Talha, Müsafi İbn Talha, Haris İbn Talha, Hilab İbn Talha, İbn Ebi Talha, Cülas İbn Talha, İbn Ebi Talha'ydı. Bunların hemen hepsi ya Talha'nın kardeşi, ya oğlu, ya da amcaoğluydu. Aynı aileden yedi kişi müşriklerin sancağı altında can vermişti. Elbette bu bir anda olup biten bir olay değildi. Ancak sonuç değişmiyordu. Cülasın da öldürülmesinden sonra bu sancağı Ertat İbni Şurahbil kaldıracak, çok geçmeden o da öldürülünce bu sefer Ebu Zeyd İbni Umeyr, o da öldürülünce, Fasıt İbn-i bil, Mekke müşriklerine ait sancağı eline alacak ve Uhud'da dalgalandırmaya çalışacaktı. Nihayet o da öldürülünce, sancağı taşıma işi kadınlara kalmıştı. Ardı ardına sancağın yere düştüğünü gören müşrik ordusu, peş peşe bozgun yaşıyordu. Sancağı her elini alıp kaldıranın boynu yere düşünce, artık aralarında onu kaldıracak yüreği taşıyan bir adam kalmamıştı. Bunu gören arka saflardaki kadınlardan... ...Amra binti Alkame... ...yerdeki sancağı alıp dalgalandırmak istemişti. Ancak çoktan iş işten geçmişti. O sancağın kalkmasının artık bir anlamı kalmamıştı. Büyük bir hezimet yaşanıyordu. Kaçan müşrik askerleri durdurmak için... ...müşrik kadınlar kendilerini parçalıyorlardı ama... ...bunun bir faydası olmayacaktı. Bilhassa Ebu Süfyan'ın hanımı Hind... ...kadınlar gibi korkarak kaçan müşriklere çıkışıyor... ...ve onları durdurmak için kendini siper ediyordu. İkide bir yere düşen sadece sancak da değildi. Amra binti al onu alıp kaldıracağı ana kadar... ...müşriklerin arasında birçok insan yere cansız düşmüş... ...ve bir daha da kalkamamıştı. Her taraftan kan kokusu geliyordu. Artık Müslümanlara kaçan müşrikleri takip edip kovalamak kalmıştı. Allah Celle Celaluhu... ...İslam adına yeni bir zafer daha nasip ediyordu. O gün Mekke ordusunun süvarileri... ...ardı ardına üç kez saldırmış... ...ve her birinde de okçuların hücumuyla geri püskürtülmüştü. Gerçekten atlar üzerlerine yağan ok yağmuruna karşı yürüyemiyordu. <gülüyor> Efendimizin hassasiyetle ve ısrarla üzerinde durup... ...elli okçuyu uyarmasının hikmeti şimdi daha iyi yanlışlıyordu. Ancak müşriklerin hezimet yaşayıp da kaçmaya başlamaları... ...okçular tepesinde fikir ayrılıklarına sebebiyet vermeye başlamıştı. Gidişatı gören bir kısım okçu, arkadaşlarına şöyle sesleniyordu. Ey cemaat! Haydi ganimet! Ganimet! Allah Celle Celaluhu düşmanı hezimete uğratmışken, sizler hiçbir şey yapmadan burada niye duruyorsunuz ki? İşte bakın kardeşleriniz üstün geldi ve müşrikleri hezimete uğrattı. Öyleyse sizler de müşriklerin peşine takılın ve kardeşlerinizle birlikte ganimet toplamaya başlayın. Bu sözler Uhud'un ilk perdesindeki kırılma noktasını ifade ediyordu. Emri Nebevi'nin sonundaki espriyi unutmuş gözüküyorlardı. Belli ki onu savaşın sonuna kadar burada sebat edin şeklinde yorumlamışlardı. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden talimat gelinceye kadar ayrılmamaları gerektiğini ısrarla söylemiş ve daha işin başındayken dikkatlerini bu noktaya çekmişti. Açıkça bu cephede bir gedik kaçmaktı ve Abdullah İbni Cübeyr'le kendisi gibi düşünen bazı arkadaşları bu sözler karşısında irkilmiş, onlara şöyle tepki vermişlerdi. Resulullah'ın arkamızdan gelebilecek tehlikelere karşı bizi koruyun ve bizi öldürülüyor görseniz bile. Bulunduğunuz mekanı asla terk edip bize yardım etmeye kalkışmayın. Ganimet topladığımızı görseniz gelip bize iştirak etmeyin. Sizler arkamızdan gelebilecek tehlikelere karşı sadece bizi koruyun şeklindeki sözlerini ne çabuk unuttunuz. Onlara göre bu tembihler kendilerini uyaran arkadaşlarının ifade ettikleri gibi anlaşılmamalıydı. Bir de kendilerince gerekçeleri vardı. ''Resulullah bu sözlerle onu kastetmemişti.'' diyor ve bu ifadeleri farklı yorumluyorlardı. Bu yorumda onları kaçan müşrik ordusunun arkasından ganimet toplamaya yönlendiriyordu. O kadar ki Abdullah İbni Cübeyr'in yanında sadece bir avuç okçu kalmıştı. Beri tarafta zaten böyle bir fırsat bekleyen Halid İbni Velid kumandasındaki 200 kişilik süvari birliği meselenin farkına varmış... Bu bir avuç insanı da devre dışı bırakarak arkadan saldırmaya hazırlanıyordu. Halid İbni Veli de İkrime İbni Ebi Cehil de destek veriyordu. Küçük gibi gözüken bir ihmal her şeyi değiştirmek üzereydi. Acı bir tecrübeydi. Ve sonrakilere ders olması adına belli ki Allah Celle Celaluhu okçuların şahsında arkadan geleceklere bir ders veriyordu. Demek ki baştaki liderden gelen emirleri... ...yorum ve tevile tabi tutmadan aynen uygulamak gerekiyordu. Farklı bir uygulama durumu söz konusu olduğunda... ...en azından meseleyi yine baştaki insana ulaştırmak eslem bir yoldu. Süvari birlikleri kendilerini karşılayacak ok yağmurunun olmadığı bu zeminde rahat bir saldırı gerçekleştiriyorlardı. Öncelikle emirleri Abdullah İbni Cübeyr başta olmak üzere zaten bir avuç kalan okçuları şehit edeceklerdi. Ardından da bütün güçleriyle kaçan müşrik ordusunu arkadan kovalayan ve onların arkada bıraktığı ganimetleri toplamakla meşgul olan İslam ordusuna ansızın saldırı vermişlerdi. <gülüyor> ...kulaklarda... ...uzak peki bu yankılanıyordu. Anlaşılan sabahki rüzgar yön değiştirmişti... ...ve şimdi zaman müminlerin aleyhine işliyordu. Uhud dağında o güne kadar görülmeyen bir toz bulutu kalkıyordu. Zira arkadan gelen düşmanla yakapaça olmak için geri dönen müminlerin karşısına... ...biraz önce önlerinde kaçmakta olan... Müşrik ordusu da çıkmış ve onlar da saldırıya geçmişti. Müslümanlar tam manasıyla iki ateş arasında kalıvermişlerdi. Büyük bir panik vardı. Zira Müslümanlar arasında savaşın bittiğini düşünerek bir kenara çekilenler, ganimet toplamak için kılıcını bırakanlar vardı. Bu cephede olması gereken gerilimi de ortadan kaldıran bir psikolojiydi. Uhud'a gelirken Resulullah'ın arzularına rağm olamamanın beraberinde getirdiği yükün altında omuzlar iki büklüktü. Belli ki başlangıçta atılan bu adım arkasından başka yanlışlıkları da beraberinde getirecek ve böylelikle Allah Celle Celaluhu daha sonrakilere acı da olsa fiili bir ders vermiş olacaktı. Bedir'de olduğu gibi burada da şöyle bir ses duyulmuştu. Kardeşlerinize bakın ve sizler de onlara katılın. Bu ses önde kaçmakta olan müşrikleri yeniden cesaretlendirmiş ve müşrikler Halid İbni Velid ile İkrime İbni Ebi Cehil'in arkadan saldırdığını görünce yeniden kendilerine gelerek saldırmaya başlamışlardı.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 isyan ettiniz. Verilen emir hakkında çekiştiniz, yılgınlık gösterdiniz. O esnada kiminiz dünya menfaatini, kiminiz de ahiret mükafatını istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için onlara karşı size verdiği desteği geri çekti ve siz de bozguna uğradınız. Bununla beraber Allah, ...sizin kusurlarınızı da bağışladı, zaten Allah mü'minlere bol lütuf ve inayet sahibidir. Ayneyn adı verilen tepenin üstünde, Cu'al İbn-i Süraka şeklinde temessül eden şeytansa... ...ardı ardına şöyle seslenildi. Muhammed öldürüldü! Muhammed öldürüldü! Müminleri can damarından yakalayıp yıkacak bir seslenişti bu. Her yeni musibet öncekileri unutturacak tarzda gelişiyor ve katlanarak geliyordu. Kol ve kanat kırılmış, dizlerin dermanı bir anda kesilivermişti. Gerçi bunu duyar duymaz, şayet Resulullah ölmüşse sizler de onun dini için savaşın. Onun uğrunda kendinizi ortaya koyun. Ve Allah'a şehit olarak ulaşacağınız ana kadar... ''İncan siperhanı vuruşun.'' Diyenler de yok değildi. Ancak iki ateş arasında kalan ashabın bu hamlesi karşı tarafı durdurmaya yetmeyecekti. İşte bütün bunlar Nebevi emirdeki inceliği göz ardı etmenin bir neticesiydi. Halbuki Sultanlar Sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kumandanlık otağından göndereceği emir beklenip de okçular tepesindeki bu gedik açılmamış olsaydı, Bedir'de olduğu gibi ve bu kadar zayiat verilmeden mutlak bir zafere daha ulaşılmış olacaktı. Şimdi ise ortada yeni bir durum vardı ve bu duruma göre yeni bir strateji geliştirilmesi gerekiyordu. Ortalığın mahşer meydanına döndüğü bu sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yerinden bir adım oynamamış düşmana karşı olduğu yerde sabit kalmıştı. Mekke müşriklerine en yakın yerde o sallallahu aleyhi ve sellem duruyor ve üzerine doğru gelenlere ok atıyordu. Hatta bu esnada yayının kirişi kırılmıştı. Yanında çok az insan kalmıştı. O gün Efendimizin yanından ayrılmayan bu insanlar yüzlerini yüzüne siper edeceklerini söylüyor ve canlarını Efendimiz'e kurban edeceklerini haykırıyorlardı. Allah Resulü telaştan sağa sola koşturmakta olanları görünce onlara ''Ey filan bana doğru gel, ben Resulullahım'' diye sesleniyor ve böylelikle dağılmaya yüz tutan askerleri yeniden toplamak istiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ortada kala kalmıştı. Etrafındaki yeni toparlanmayı sesen müşrikler, bulunduğu yeri ok yağmuruna tutmuşlardı. Bir aralık Abdullah i̇bn Şihab'ın sesi duyuldu. Bana Muhammed'i gösterin, diyordu. Şayet bugün o kurtulursa, beni ölmüş bilin. Bunu söylerken hemen yanı başındaydı. Allah Resulü'ne olan kinini kusup onu öldürmek istiyordu ama bir türlü göremiyordu. Onun bu halini gören Safvan İbni Ümeyye, yanı başındaki insanı göremediği için Abdullah İbni Şihab'ı azarlayıp tartaklayacaktı. Aslında bu sadece Abdullah İbni Şihab'a has bir durum değildi. Onunla birlikte dört arkadaşı da aynı durumdan rüzgar Efendimiz'i mutlaka öldürme konusunda ittifak edip sözleşmişler... Buna rağmen o gün hiçbiri buna muvaffak olamamıştı. O gün Hz. Ali, Zübeyri İbni Affam, Talha İbni Ubeydullah, Ebu Dücane, Haris İbni Simme, Hubab İbni Münzir, Asım İbni Sabit ve Sehl İbni Huneyf gibi gözünü budaktan sakınmayan insanlar vardı. Ve takdir ilahi olarak bunların hepsi de Uhud'dan sağ salim geri dönmüşlerdi. Ölümü istihkar ederek Uhud'un kaderini değiştiren bu insanlar kendilerinden sonra gelenlere ''En olmadık problemlerinizi çözmeyi düşünüyorsanız bizim gibi bir niyet ve faaliyet içinde olmalısınız.'' mesajı veriyorlardı. Zaten ecel insanlara gizli olsa da kader planında bellidir ve onda herhangi bir değişiklik söz konusu olmazdı. Öleceğim endişesiyle savaş gibi riskli ortamlardan kaçan nice insanın hiç beklenmedik şekilde öldüğünü veya cephenin en önünde olduğu halde başına herhangi bir şey gelmeden sağ salim evine geri döndüğünün örnekleri hiç de az değil.